Şimdi sevgili arkadaşlar, akademik ilmi, nazari bir konuşma yapmayacağım. Zaten ortamda buna çok müsait değil. Genelde e, konuşmalarını dinleyen e, arkadaşlar e, bu tür bir çerçevede konuştuğunu bilirler. Ama daha çok hayatımıza değen, biraz öz eleştiri içeren e, bir... Konuşma olacak çiçekliği konuları ele alan. Çünkü biz kendimizi kandırmayı gerçekten uzaklaşıp kelimelere ve sözlere boğulmayı seviyoruz. Çünkü insanların en büyük amacı gece rahat uyuyacak şekilde yaşamaktır. Bunu gerçekleştirmek sadece maddi değil, aynı zamanda manevi de olup biteni gece kendisini rahatsız etmeyecek şekilde yorumlamak insanların en büyük davranış biçimlerinden biridir. Justifikasyon yapmak, tediratta bulunmak, gerekçeler üretmek. Ee, benim ilçem ise Mikrofonu zeltebilir miyiz acaba? <gülüyor> Şimdi mi? Tamam, peki. Heyecanı yüksek diyor arkadaşımız. Tamam. Benim ilkem ise yalan içinde yaşayıp şey, akşam rahat uyuyacağına gerçeklikle yüzleşip gece rahatsız olmaktır. Uyumuyor. O için benim konuşmam biraz bu açıdan e, rahatsız edici olabilir. diye düşünüyorum. Göreceğiz tabii. Ben de bilmiyorum ne konuşacağım. Sadece başlıklar var. Ama bir e, yola çıkalım bakalım. Bir alıntıyla başlayacağım. Bir alıntı okuyacağım size doğrudan. Ondan sonra devam edeceğiz. Biraz uzun bir alıntı. 5 bin kişiydiler. Beş bin süvari. Birkaç yıldır ülkelerinden binlerce kilometre uzakta aralıksız savaşıyorlardı. En yakın arkadaşları, yoldaşları gözlerinin önünde ölmüştü. Maddi ve manevi olarak yorulmuş ve tükenmişlerdi. İzin verildi evlerine geri dönmek için. Yola çıktılar. Ancak bir süre sonra atları öldü. Yürümeye başladılar. Açtılar. Ancak iki günde bir yemek yiyebiliyorlardı. Az ve kuru yiyecek. Sürahan olduklarından yürümeye hiç alışkın değillerdi. Hele bu şartlar. Tam iki ay yürüdüler. İki ay yani 60 gün. açtılar, uykusuzdular, yorgundular, bitkiler. Dışarıdan bakınca tükenmiş, son güçlerini kullanan, yürüyen ölüler gibi görünüyorlardı. Ülkelerine girdiler, geldiklerini ve kötü durumların haber alan yetkili kişi onları bildikleriyle karşıladı. Gerçekten de düştü düşecek bir görüntüleri vardı. Dağılık bir şekilde yetkili kişinin önünde hareketsiz duruyorlardı. Çık yoktu. Başkanındaki komutan yetkili kişinin tekbiri verdi. Yetkili kişi ciddiyetini bozmadan, sesi hem birleştirerek hem de bir acıma hissi vererek şöyle dedi. Askerler, sizden önce bir emir geldi. Derhal geri dönmenizi ve tekrar savaşa katılmanızı istiyorlar. Üç gününüz var. Tüm ihtiyaçlarınızı gidermek, gerekli atları almak ve silah kuşanmak için. Bu sözleri duyan ölü kılıklı beş bir askerin bilinen gözleri parladı. Çökmüş bedenleri dirildi. Hemen sıraya girdiler. Tam bir savaşçı bir birlik gibi dizildiler. Başlarındaki komutan yetkili kişiye dönerek şöyle dedi. Hayır. Hayır. Üç gün olmaz. Çok fazla. Eğer bize ihtiyaç varsa gerekirse bugün bile gerilmez atla ya da yürüyerek i̇şte ben bu cümleleri her okuduğumda ki ben bunu ilk defa lisede okumuştum kendime örnek aldığım bir tablodur şunu düşündüm bunu ne sağlıyor ki bu Sahnedeki hiç kimse Müslüman değil. Hani asıptan bir alıntı yapsam anlaşılır bir şey değil mi? İnanan insanlar, Hazreti Peygamber'in telbiyesinden geçmiş insanlar, cimne dümitleri var. Arkadaşlar bunlar bir moby. Cengiz komutasında savaşan bir moby. Ta o zamandan beri ilk okuduğum tarihlisi ikidir. Ta o zamandan beri o zamanlar not almışım bunu. Bunu metin üzerine çok düşündüm. İnsanın inancının bedelini ödemesi ne demektir? Nasıl bir inanç ki? Nasıl bir iman ki? Bu bedeli bu inancın bedelini bu kadar rahat ve gönüllü ödeyebiliyor ödüyor ödüyor insanlar. Ne türlü hani çat bugün günlük e, kullanımda ne türlü bir motivasyon var bu işin arkasında. Benim kişisel kanaatim şu. Dünya, Amentü'nün bedelini ödeyen insanlara edilir. Amentü'nün bedelini ödemeye hazır olmayan insanların imanın kuru bir gürültüdür. Öyle bir iman ki bu Moğolların ki, mevcut dünyanın yüzde yirmi ikisini ele geçirip 30 milyon kilometre kararayı kesintisiz bir kara imparatorluğu kurdular. 30 zita. Yüzde yirmi iki dünyanın o dönemdeki yüzde yirmi ele geçirdiler. 30 milyon kilometre kararayı kesintisiz yani. Arada boşluk olmayan bir kanun. <gülüyor> Kişisel çağdaş Müslümanların en büyük sorunun tabii bunun gerekçeleri var. Ahmet Üren'in bedenini ödemeye hazır Bunun için <gülüyor> yükün altına girmekten kaçınmalarıdır. Bunun nedeni nedir tabii? Bunun üzerine biraz sonra konuşacağım ama bu diye düşünüyorum. Halbuki Amento böyle basit bir hadise değil arkadaşlar. Bizim hayat görüşümüzün ilkelerini veren, yaşamamızı anlam katan ilkeleri inşa eden bir yapıdır. Bu o zaman bize şunu gösteriyor. Çağdaş Müslümanlar olarak bize bir dünya görüşümüz. Dünya görüşü kelimesini pek içeriyorum, değiştirdim ben. Hayat görüşümüz Bu hayat görüşü, bu anın o kadar önemli ki İslam öncesi caniye toplumunda okuma yazma bilen, bilebildiğimiz kadarıyla 10 tane Kureşte adam var. Biri de çok ilginçtir. Ebu Cehil'dir. Ebu Cehil diyoruz ama adamın İslam öncesi lakacı künyesi Ebu Ebu <gülüyor> Mehmet'in babası nasıl cehaletin babasına dönüşüyor? Şimdi orası ayrı bir konu. Yalnız bu adam Arapça biliyor zannediyorum değil mi? Kelime-i şehadet ya da kelime-i tevhid getirerek statüsünü devam ettirebilirdi. Ve hatta İslam toplumunda Hazreti Peygamber'in de çok önemli bir konum kazanabilir ve Hazreti Peygamber'den sonra İslam devletinin diyelim tırnak yönetimini de üstlenebilirdi. Buna hem asaleten hem hem zeka açısından hem birikim açısından müsaitti. Ama Ebu Ceyh şunu biliyordu. Kelime-i Şehadet getirdiğinde veya Ament ödediğinde ne tür yükü yüklenmesi gerektiğini, ne tür şeylerden vazgeçmesi gerektiğini bildiği için dürüstçe davandı. Çok dürüst insandı. Onun bedelini ödedi. Kendi Amentüs'ünün bedelini ödedi. Hani tasavvufta şeytan kemal mertebesinde görülür. Niye? Çünkü şeytan işini keman mertebesinde yapar. En iyi şekilde yapar. Şeytan da kendi amentüsünün bedelini öder. Ödüyor. Onun için başlar. Değerli arkadaşlar, inançsız imanı inler. Dini düşünmeyin. İmansız hiçbir insan yoktur merak etmeyin. Her insanın inançları vardır. İnanç olmadan imkan olmaz, bedel olmadan hiçbir imkan mümkün olmaz. Benim aferizmanım da İman imkan verir, bedel mümkün kılar. Eğer bedel ödememişsek o imkanı mümküne dönüştüremeyiz. Hiçbir şey gerçekleştiremeyiz. Onun için bu dünya, biraz önce dedim, amel tülerin bedelini bu ister Moğol olsun, ister Müslüman olsun, ister Eristan olsun fark etmez. Tarihe baktığınız zaman, Büyük İskender'e bakın. Etrafında 40 ile 60 bin arasındaki Makedon'la koca bir dünyayı fethediyorlar. Hadi uzay gitmeyelim, alyan izzet etrafındaki insanlara bakın. Değil mi? çok az bir grup ve büyük imkanlar içerisinde sadece âmentilerin bedelini ödedikleri için baş Bu son derece Türkiye'den örnekler verilebilir. Yani bu şu ya da bu şey hast değil ama tarihin derinliklerine indiğiniz zaman tarihteki tüm başarıların arkasında insanların inandıklarının gereklerini yerine getirme, bedellerini ödeme için molluklara görürsünüz. Biz, sebepler üzerine biraz konuşacağım biraz sonra ama e, tekrar ediyorum. Hakikaten, hakikaten, amen-tü, bakın, biden sonrası çok önemli değildir aslında. Amentü'nün hakkını vermemiş adamı, kadının, kişinin biden sonra ne koyması çok önemli değil. Hepsi tafsidir çünkü. Hani Gazze'nin ifadesiyle. Ancak ahmaklar hafızlarla düşün. Lafsi, ha Allah dedi, ha şeytan dedi. Hiç fark etmez. Çünkü biz Allah'ı da şeytana dönüştürmesini becerecek yapıda donatılmışız. Orada lafse Allah dediği zaman mefhumen şeytandır o. Anlatabiliyor muyum? Ya da oraya para da koyabilirsiniz. Birçok önemli değil. Ahmet de çok önemli. Oradaki bilinç güzeli, oradaki tayakkuz, oradaki yakaza halim, oradaki idrak seviyesi niye üstleneceğini neyi sahipleneceğini neden vazgeçileceğini idrak etme ondan sonrakileri çok kolaylaştırır. Emin olun. Bu seni düşürmemiz lazım. İtikadı sağlam olmayanın asli sağlam olmayan fıratında bir sürü problem olur. Bir amen türün bedenin ödenliği verene gözüküyor. Burası çok önemli. Bak, çok önemli bir noktaya geldi. Ament üzerine çok konuşabiliriz. Ö biz Beş haftalık dersler yapıyorum ben İslam'da Amentü. Sadece Amentü kelimesi üzerine. Beş hafta. Birer buçuk saatten. Tabi tabi. Tabi tabi. Yani Amentü, oradaki ben ne demek. Ben idraki, kendilik bilinci üzerinden. Tahkik-ü zat tasvuftaki. E onun üzerine beş hafta ders yapıyoruz. Bunun üzerine konuşmayacağım ama şunu söyleyebiliriz. Amentü denenin e, ve bunun bedeni üstlenmenin göstergesi nedir? Çok basit. Bir teklif ve temsil sahibi olmaktır. Eğer bir amentü teklife dönüşmemişse yaygınlaşamaz. Ve bir amentü ona tabi olanlar insanlar tarafından temsil edilmiyorsa yine karşılık bulmaz. İnaçlarımızın İtikadımızı, imanımızı ne kadar teklife dönüştürüyoruz? İnsanlara ne teklif ediyoruz? Çok basit. Bakın, teorik konuşmayacağım dedim ya, onun için teorik konuşmuyoruz. Bakın Almanya'da bir uluslararası toplantıda bir Alman profesör çalıştığından sonra yapmıştı bunu. Uzun süre beraber olmuştu yaklaşık 11 gün, 12. gün bir e, sunum yapıldı. E, o sırada tabii öğrenciler de geldi. önce işte Türkler, başka e, uluslardan, milletlerden, öğrenciler de vardı. Bir olaydan sonra bana şunu söyledi e, oradaki profesör. İsan Beyleri burada 3 milyon Türk yaşıyor. Bana neyi teklif ediyorlar? Ben de olmayan ki Müslümanlıyım. Bakın çok önemli. Oradaki düşünen milyon insanın anlamlara teklif edeceği bir şey yok. Niye? En önemlisi sonunda temsilleri yaptım. Çünkü teklif sözel olmaz sadece. Bir temsil olur. Siz ne olduğunuzu temsil demiyorsanız, ne olmadığınızı insanlar ispat etmeye çalışacaksınız bugün yaşadığımız gibi. Ben şöyle değilim, ben böyle değilim. Ya o kadar uğraşacağına ne olduğunu gösterse onu eline, diline, yazıma, çizine, davranışına yansıtsana, bu kadar uğraşmana gerek kalmaz. Teklif sahip olmak kolay bir iş değildir. Arkadaşlar. Teklifin teorik bir idrakine ihtiyaçımız var. Müslümanların tarihteki en büyük başarısı tevhid merkezi tekliflerini metafizik bir düşünceye dönüştürmelerindedir. Yahudilerin kişisel kanaatlerimi söylüyorum. Kendilerine verilen vahiy dinini İnsanlardan kaçırmaları ve saklamaları, kendilerine has kılmalarını emrilenin yüzleşecek, konuşacak, teorik bir dil geliştirememeleri, tehlidi bir inançtan bir, bir, şeye, bir metafizik ilkeye, bir akli bir ilkeye dönüştürememeleridir. Kister Karate. Onun için içe dönük yaşadılar. Evin faresi olarak yaşadılar, tarih boyunca. Köşede, köşede, köşede, köşede, kenarda saklanarak sadece kendilerine mal ederek bir inanç olarak kaldı. İtikali bir Hristiyanlar ise bunu kontrolsüz yaptılar, dağıldılar. Temas kurdukları kültürlerin inanç ilkeleriyle karışıp o asli tevhid ilkesini kaçırdılar. İslamın kişisel olarak diyorum çünkü burada itirazlar olabilir. En önemli başarısı Tevhi'nin metafizik bir düşünceye dönüştürmesidir. Bu onu asli ilkelerinin temelini, merkezini kaybetmeden tüm insana teklif edilebilir bir duruma getirmiştir. Hiçbir gücümüz yok aslında. Ne maddi ne manevi? Ama korkuluyoruz. Niye? Çünkü alternatif imkanı olan, teklifi var emin olun hala tek tek e, inanç sistemiyiz. Sağlam. Emin olun. Yani bu dediğim gibi her şeyi anlatıyorum. Nafsi, sözen geliyor olabilir, mefhumu idrak edemiyor olabilirsiniz ama onu bir kenara not edin. Çünkü mefhum biraz içerik kazanmayla alakalıdır. Türkiye'deki din üç bölünü bir özellik gösterir. Esasında bütün dinler böyle bir özellik gösterir ama bir mitolojik, dinin bir mitolojik tarafı vardır. Mitolojik din resimlerle, ödüllerle, cezalarla iş görür ve büyük kitleler bu şekilde inanırlar. Doğru budur. Cenneti düşünür, cehennemden korkar. Tanrı onlar için büyük bir yargıçtır. Yani mitoloji, mitos, resimle alakalı bir şeydir. Ve yerinde kaldığı müddetçe son derece gerekli bir şeydir mitolojik inanç. Büyük kitleler hakikate ancak mitoslar üzerinden idrak dahil olan Gayet normal. Dinin ikinci idrak biçimi psikolojiktir. Şu anda Türkiye'de yaygın olan. Dindar dinsizliğin kaynağı. Türkiye'de çok dindar dinsizler var. Dindar ama dinsiz. Niye? Çünkü inandığı entitelerin kavramların ontolojik bir karşılığı olduğunu düşünmüyor. Bunun hesabını vermeye hazır değil. Cennet, cehennem, melek. Hangimizin melek tasavvuru var Allah aşkına? Söze melekler burada mı? mesela. Ne meliği ya? Bu kadar gayri medeni, gayri modern bir ifade olabilir mi ya? Kimse meliği burada olarak kabul etmedi. Etmez. Emin olun, şöyle kendinizi yoklayın, inandığınız entitelerin çoğunun içeriğini düşünmediniz bile. Sözlük, e, sözlük olarak var. Psikolojik inançta inanılan entiteler Karnaların ortak karşılığı olduğu kabul edilmez. Kardeşim, öbür dünyanın ortak karşılığı düşünen bir adam böyle zalim olabilir mi? Böyle ahlaksız olabilir mi? Böyle hile yapabilir mi? Mümkün mü bu? Mümkün değil ya. Öleceksin, hesap vereceksin, azap göreceksin, ebediyen cezalandırılacaksın. Bunun içeriğini kabul edip, bunun ontolojik karşılığını kabul edip inanan bir adam... Planlı, planlı ahlaksızlık yapabilir mi? Tabii ki insanımız, adeni, şeytani, rahmani usullarımız var. Hata yaparız, günah işleriz. Zaten bu, gayet doğal. Onun için günahsız bir toplum inşası per-İslamidir. Böyle bir şey olmaz. Bizim irademiz var. Hatalarımız, sevaplarımız olacak. Zaten Hz. Peygamber bu konuda çok açık yönettir. Bu inancı psikolojik karakterde olduğunu gösteriyor. Psikolojik din... Ahlaksızlığın kaynağıdır. Yıllarca dini vicdana hapsetmeye çalışmalar nedeninde de Her Halbuki din inadına kamusaldır. İnadına toplumsaldır, inadına politiktir. Hayatıma anlam vermeyen bir inancı taşıyamam ben yük olarak. Deli ben ya? Bir sürü ilkeye inanıyorum ama hayatımın anlamında hiçbir yeri yok, hiçbir karşılığı yok. Böyle din de olur. Niye de o zaten eminim ya? Gayet lezzetli olabilir. Yani hiç demedik bilerek ama belki bilmeden yemişsindir. Yorum ülkelerinde çok yaşadık. Ya da ya belki de hiç iyi bir şeydir ya. Ben bunları yerine getireceğim. Ama o inandığım inanç sisteminin benim hayatımın anlamına efendim kamusal yaşamıma politik idrakime ekonomik e, tasar, tasar, tasar, tasar, tasar, tasarruflarına hiçbir yeri olmayacak. Dediğim gibi ben bu inanışı niye taşıyayım o zaman? Öyle bir şey olabilir mi? Psikolojik din ahlaksızlığın kanağıdır. Çünkü insanları rehabilite eder ve daha rahat ahlaksızlık yapmalarını sağlar. Bugün onan odur. Adam, ben çok, yani dediğim gibi örnek vermem bu kadar mümkün ki. Mesela bir örnek vereyim, çok değerli bir anlam vardı. Anlamlar bir öz anlam anlamında değil. Yani ilmiyle, ameliyle... Bize böyle fikir veren bir ablamız vardı. Biyoloji öğretmeni. Evlendi. İşte sakallı bir eşi. Ticaretle uğraşıyor. Ee, yani çok iyi bir evlilikleri olduğunu düşünüyorduk. Çünkü ben şuna inanıyorum. Türkiye'de çok içinde çılglık topan ev var. Evlilik var. Kolej ne kol kırılsın, yeni içinde kalsın. Ulan kırılacak. Ne kol kaldı, ne yen kaldı ya. Yüzleşikler de var. Bu böyle gitmez. İki çocukları vardı. Artık yaşlanınca hatıraları anlatıyorum İbrahim'ciğim biliyorsun. <gülüyor> 50 yaşın <şimdi. gülüyor> Bir gün birden boşanma kararı aldıklarını duydum. Şok olduk. Yani bu kadar güzel bir evlilik. En azından öyle gözüküyor. Niye? Ne oldu? Falan. Gittim. Abla dedim. Ne oldu? Hayırdır ya? Hayatımda gördüğüm en ahlaksız insanla evlenmişim dedi. Küfür yemekten bu Ne oldu? dedim? Ya yalan dolan. adamın bütün ticarete yalan dolan üzerine kurulmuş? Geliyor akşam diyor çocuklar Kur'an öğretiyor. Ben ben Kur'an okuyorlar gayet güzel değil mi? Ama bütün ticareti yalan dolan üzerine. Na şirkten sonra bir gün akıl değil miydi? Çocuklara Kur'an öğretse ne olur? Mesela şimdi bu adam onu yapar. 5 vakit namazını ne kılıyor? Psikolojik ağırlaştırma. Cerrahi yapıyor. Çocuklarla kural üretiyor ama gidip ticaretinde insanlara zarar vererek, insanlara mutluluk yapıyor. Bu adamın dini işte psikolojiktir, ahlaksızlık adamıdır. Olması dahil. Onun için dindan dinsizler dediğim bunlardır. Bir de dinsiz dindanlar var entesem bir şekilde. <gülüyor> Diyorsun ki ha o adam. Ama herhangi bir dini mensubiyet diyor. Bizim artık kabilecilik yapmayı bırakıp insanlarla ilgili düşünme aşamasına geçmemiz lazım. Müslümanlar kabileci davranıyorlar. Onun için teklifleri hep içe yönelik o da biraz sonra bahsedeceğim farklı bir dil kazanıyor. Bizim neye benzer bu biliyor musunuz? Akademisyenlerimiz Türkçe makale yazıyorlar. Aynı makaleyi İngilizce yazıyorlar. Dil değişiyor değil mi? Mesela Niyazi Bergez'in Türkçe ve İngilizce Aynı konuda. Türkçe aynı apayrıdır. Niye? Çünkü orada büyük bir kitlesini okuyacak. Ona göre dikkat ediyorsunuz. Buna benziyor bizim içinimizde. Dışa yönelik dini bir temsilimiz ve teklifimiz olmadığı için ona uygun dilimiz diyor. İçe yönelik geliştirdiğimiz yapılarla kendimizi taklit edecek ve kandıracak ee, psikolojik dinler özelliği ayet-i kerimede geçen Allah'la kandırılıyoruz çokça. Ayet-i kerime değil mi? Allah'la kandırılmayın. Hep bizi Allah'la kandırdılar. kandırılıyoruz. Kimisi terlik satıyor bize, kimisi kefen. Kimisi tütsü, kimisi cennette arazi. Evet, Allah ile kandırmak ve Allah ile kandırılmak eşit seviyede iki mümkünahdır. Kandırılmayacaksınız. Bilmemek suçtur. Yani kandırmayacaksınız ve kandırılmayacaksınız. Bunun tek yolu işte bizim eski tabirle kelamı. Şimdi ben onları kullanmak istemiyorum. İlmi bir çerçevede teklifimizi formül etmemiz lazım buradaki ilmi, bilim almadan kullanmıyor. Yani, tahkik etmemiz gerekiyor. Temsil ise daha ciddi bir meseledir. Zorda kaldığımızda satacağımız fikirlere sahip olmamamız lazım. Bizim inançlarımız, zorda kaldığımızda kolay elden çıkartacağımız inançlar halinde. İçinliksiz olduğu için. Hani Hazreti Ali için anlatılır. Bir kaleyi kuşatmışlar. Düştü düşecek. Ama akşam namazı vakti girmiş. Hazreti Ali demiş ki yarınız saldırmaya devam etsin. Savaş edemez yarınız namazını kılsın kaçırmayın. Komutan demiş ki Efendim demiş, düştü düşecek ya. Bekleyelim biraz daha. Ondan sonra kılarız. Verdiği cevap çok değildir. Uğruna savaştığımız değerleri ihmal ederek savaşmanı hiçbir anlamıyor. Yani bir şey için savaşıyoruz ama başarı için ondan vazgeçiyorsak o hiledir. Sen zafer kazanmak zorunda değilsin ki. Nereden çıktı bu ya? Müslümanların çağdaş dünyadaki en önemli problemi zafere odaklanmak, sonucu odaklanmak. Onun için bizi onun ahlaksız kılıyor bizi bak. O sonuca gelmek için her türlü hiniği yapıyoruz. İlk ya da lise öğrencileri gibiyiz. On almak için odaklanırsan kopya çekersin. İlla on alacağım ama çalış, eminim ver. Ne kadarını hak onu al, değil mi? Biliyorsunuz Aliye 6 kişiyle başladı bu işe. Savaş bittiğinde 120 bin kişilik bir ordusu vardı. Ve ordunun %10'una yakın Hristiyan'dı. Çağdaş Müslümanlar bunu düşünmek zorunda. Nasıl oluyor da bir Müslüman onun da yüzde 10'a yakın Hristiyan olabilir ya? E Aliye'den dolayı bir korgenerali şey, kor Hristiyan bir albaya hakaret ediyor dini terminolojiyle. Bu meşhurdur. Şikayet ediyor Albay diyor ki bu bana dinini rencid edecek şekilde hakaret etti. Hemen mahkeme kurun diyor Aliye diyorlar ki efendim savaş halindeyiz ya Korya'dan hal bu ordu arasında sıkıntı olabilir eğer adaletten vazgeçileceksek savaşa kaybederim ya biz niye niye savaşıyoruz ne için savaşıyoruz bizim Müslümanlar genel konumuzdan bir tanesi uğruna savaştığımız şeyleri zafer için ihmal etmemiz iptal etmemizdir temsil kolay bir iş değil, gençler Emin olun temsil kolay bir iş değil. Bu sonuç odaklı, başarıyı odaklı e, çalışma, hareket etme, psikolojisine kurtulmamız lazım. Vazifemizi yaptığımızın bilincinde olacağız. Vazifemizi yapacağız. Elbette planlar, programlar olur fakat bunları mutlaklaştırma. Çünkü şuna inanıyorum. Gelecek odaklı çalışmak cenab-ı koşmaktır. Sen kaderin takdirini bilemezsin. Bunu elde edeceğim şu. İnşallah elde edersin. Çalışsen belki kaybetmek hani derler yasinler belki kaybetmek, mağlup olmak bu yolda muzaffer olmak neden diyeceksin? Evet, neticede ahmetimizin bedenini ödeyeceğiz. Ve bunun ödemenin askeri koşulu da teklif ve temsil sahibi olacağız dedik. Birinci maddemiz bu. Şimdi bunları nasıl halledeceğiz? Güzel, lafız olarak güzel konuştunuz da diyebilirsiniz. Nasıl halledeceğiz? Burada işte bakış dediğim hadise. Buna nazar diyebilirdim, teoretik düşünce diyebilirdim de hani... Türkçe bir şey olsun böyle daha e, dahil olalım diye. E, yüzeysel düşünmek diye bir tabir var. Ne demek yüzeysel düşünmek? Eski tabirde safi değil mi? Sat, Güzel. yani genişliği ve uzunluğu o olan, derinliği olmayan düşünce. Bir düşünceye derinlik nasıl katılır? Bu çok önemli bir demek. Bakın ben ilkokul beşten beri bu işlerin içerisindeyim. Hala aynı şekilde dergi çıkartan arkadaşlarımız var. Hala. Derinli olmayan, lafızlarla yetinen iki boyutlu, üç boyutlu değil, cisimsel değil yani. Burada da fazla uzatmaya gerek yok. Nedenli düşünmek derin düşünmektir. Nedenli düşüneceğiz. Düşüncemizi buna alaştıracağız. İstidlali dersiniz, buna rasyonel dersiniz fark etmez. Nedenleyerek düşünmek lazım. Nedenleyerek düşünmenin asgari iki koşulu nasıl ve niçin birlikteliğidir. Nasılsız bir niçin değerlerle düşünmektir. Saf değerlerle. Edebiyat yapar yapmaktır. Gaz yapmaktır. İslam gelecek dertler bitecek. İslam geldiği zaman insanlar arasında adayası ortadan kalkacak. İstanbul gelince şöyle olacak, İstanbul Nasıl da ilgili hiçbir şey var mı? Açıklama yok. Gaz ya bunlar. Otuz yıldır böyle dergi çıkıyor Türkiye'de. Nasıl abi? Nasıl olacak bu? Ee, gelelim bakarız inşallah. Tabii ben sana gücü vereyim. Ondan sonra <gülüyor> ne ben biliyorum. Herkes erteliyor. Bir gelelim. Yok. Size nasıl göstermen hiçbir düşünce itibar etmeyeyim gençler. Bu ileride daha iyi. Şöyle olacak, nasıl? Bir anlat bakayım. Çünkü nasıl bir mekanizma sorusudur? Bir işlem sorusu, bir süreç sorusu, bir hesap sorusudur, bir tefekkür sorusudur. Vaaz camide yapılır. Bunlar hepimiz aynı değer dünyasındayız. Orada bir tazeleme yapıyoruz, bir hikâye, bir hikâdiz, değil mi? Yağlanıp çıkmaktır o. Ama camide hiçbir şey yapmıyor. Düşman yok ki. Hep aynı şekilde bizim beri madde ne yazıyormuş? Madde de hiç farklı düşünemiyorduk ki. Hepimiz aynı düşündük. Bir ayet okuyunca tam bir esnafs gibi ne? Felsefe Ulan bir sürü farklı bir var. 130 kişiyiz. Ee, daha sonra bir tane daha buldum ama tek imatik mezunuyum. Herkes farklı düşünüyor. Anlak bıllak olduk. Allah öyle biz Kenan, Menem okuduk da e, hazırdık yani. Bir de politik işlere çok uğraşıyorduk babamız dolayısıyla. E, bilinçliydi Onun için imatik mezunları üniversitede ilk iki yılda dağılırlar. Üçüncüde toparlar, dördüncü radikaldırlar artık. Hepsi tekrar... <gülüyor> Öyledir. Niye? Çünkü nasıl hiç düşünmüyoruz. olsun dikkat edeceğiz. Nasılsınız, niçin? Değerlerle düşünmektir. Edebiyat atmaktır, gaz vermektir. İslam medeniyet, bak böyle hocadan uzak. Televizyon, televizyon düşünüyor. İslam medeniyeti üzerine konuşuyorlar. İlci, akarit medenini versen, mesafi akaritini okuyup anlayarız. İslam'ın hiçbir temel medenini okumamış. İslam medeniyetinin en genel kavramlarının tarihsel tecrübesinden bir haber, ama İslam üzerine acayip konuşuyorlar. Nasıl bir cihalat, nasıl bir kemal mertebesi ve anma Niye değerlerle yaz? Ha buna ihtiyaç var mı var? Ama bütün bir İslam düşüncesi böyle olmaz. Yukarıda mı böyle olmaz ya? Bu aşağıda olur. Yukarıdan bu kadar olmaz. İki niçinsiz, siz nasıl ise bir gürültüdür, boş bir inançtır, insanı yorar, yüktür. Bu ikisini birlikte bir araya getirmek gerekiyor. Yani söz gereklidir, yeterli değildir. O söze bir mananın eşlik etmesi lazım. Böyle bir söyleyebiliriz bunu. Çünkü amaç yoksa, amaç yoksa bir insanda ki bunun niçin sorusu verir Büyük Kur'an'da, bütün nasıldı açıklamalarımız e, bir an evvel kurtulmamız gereken yükler haline dönüşürler. Bizi çok yararlar. Anlamın eşlik etmediği bir söz yığını hafızamızda yürür, aklımızda yürür. O için nedenli düşünmek, nasıl ve niçini birlikte düşünmektir. İkisini Entelektüel uğraştığınız arkadaşlarsınız, bilgiyle uğraşıyorsunuz. Bundan vazgeçin. Karşınızdaki insanın yaptığı diskurları hemen bu iki kategoriye göre kıyaslayın. Nasıl ve niçin? Yani nedenleme yapıyor mu bu istediler? Çünkü niye? Ben kimsenin kişisel kanaatlerine müdahale ederim demiyorum ama bir şey benimle paylaşıyorsa bunu bana açıklaman lazım nübüvvet bitmiştir. Biz buna inanıyoruz. Bundan sonra tüm diskurlar istiddali olmak zorundadır, temellendirilmek zorundadır. Burada da temel var. <gülüyor> Her yerde temel var. Temellendirilmeyen düşünceye bireysi olarak mensubiyet duyabilirsiniz tabii ki. Siz bir rüyanıza göre amel edebilirsiniz. Ben buna saygı duyuyorum. Bir tarikat tecrübesini, bir tasvuf tecrübesini Paylaşabilirsiniz. Bu da saygıya hak eder. Ama kamu'yu bununla yönetemezsiniz. İnsanları bununla yönlendiremezsiniz. Dini bilgi istidlali bilgidir. Paylaşılabilir bilgi açısından söylenir. Kelam, fıkıh, hukuk istidlalidir. Temellendirilmiş bilgidir. İfade ve istifade derler dini bilginin. Bu karakterin olmak. İfade ve istifade. Bu özellikleri göstermesi lazım. Bu da nedenli bilgidir. Nedenli bilgiye sahip olmayan bu tarz düşünceye alışık olmayan insanlar kolay kandırılırlar. Ve dikkat edin Türkiye'deki e, dini e, nasıl renkli hareketlerde niçin büyük oranda mensuplar dini bilgiler habersiz fen bilimcileridir? Büyük oranda böyledir. İlahiyat mezunu ya da sosyal birinci varsa da yukarıda zaten malı götüren ekip arasındadır. Niye? Çünkü bir tabip, bir mühendis e, dini düşüncede nedenli düşünmenin ne olduğunu bilmediği için değerler üzerinden manipülasyona çok açık oluyor. Öyle değil mi? Yani isim vermeye gerek yok. Bunlar e, önümüzde duruyorlar. Derin düşünmek sadece bugünü idrak etmek için değil, geçmişi idrak etmek için de çok önemlidir. Tarihi olduğu olayları anlamamız açısından çok dıgıdıkçı dı bir perspektifimiz var bu acıdan tarihede. İslam medeniyetinin başarılarını anlız ederken bile dikkat edin maddi analizlerimiz çok zayıftır. Hep manevi Müslümanlar, inanmış insanlar kırışları eline aldılar, dıgıdık gittiler. Arkadaşlar 20 bin kişilik bir suvari nasıl yola hiç düşündünüz mü? Şer diyor ki ya da 20 bin kişilik süvariyle ile düşman üzerine doğru yola çıktılar. Bunu okuyorsun. Bakın söz mü? Hadi bunu içeri içeri katalım. Tek bir soru soracağım size. 21 atın nandarı için gerekli olan ham madde demir ne kadardır? Düşündünüz mü? 30 bin ton ham ihtiyacı ihtiyacına ham 30 bin ton. E, her askerin 3-7 katı var. 4 hesap et. Nereye gidiyorsun 20 bin surayla ya? <gülüyor> 20 bin surayla yol açıktı. Böyle yetiştiğin için hesap yapıyoruz. Hesap yapmayınca tostluyoruz. Çünkü dedim ya derinlik <gülüyor> yok düşündüğünüzde. Lafız bu var. 25.000 kişi nereden nereye gidiyorsun sen? Mesela kaç kilometre yayınarak gitmen lazım 25.000 kişiyi sağlıklı götürebilmen için hesapladın mı? Günde kaç kilometre yalanman lazım? Ne nasıl sağlanır? Donanımı nasıl sağlanır? Nasıl yiyecek? Nasıl uyuyacak? Nasıl içecek? Hiç hesapladın bunu. Yok. İstanbul fethediliyor. 21 yaşında bir insan başında. Ne kadar zeki olursa olsun, Türk tarihinin en dahi sultanı Fatih'tir. Filozof sultandır çünkü. Türklerde filozof öyle kolay değil. Sultanlar da filozof zor olur yani. Benim tanıdığım, bildiğim, tanıyanlar bilir, iyi okurum tarihi. Tek filozof sultanımız bizim Fatih'tir. Onun için merkezdedir hala. Ama 21 yaşında genç adam ya, ne kadar zeki olursa olsun, ne kadar donanım olsun bir söylenti... İstanbul'un fethi <gülüyor> Akşemzettin olmasaydı. Ahrar, Şeyh Ahrar, Türkistan'dan 50.000 bin müridini göndermeseydi. Öyle bir şey yok ha. Yani manevi <gülüyor> anlamda. Şöpbe konuşmaktırıyor. Yahu kanına dokunuyor adam. kana dokunuyor. Çağırıyor Akşemzettin'i. Çekiyor kılıcını dağıyor boğazına. Hocam bu kılcın hiçbir hakkı yok ha. Ve biliyorsunuz Akşemsed'de sürgünde ölmüştür. İslam'la yenisi yasak. Onun mu suçu bilmiyorum. Ama bakın bir sultan bile, bilgili bir sultan bile matamdı değil mi? Maddenin bu kadar ihmal edildiği İslam tarihi nasıl olabilir mi ya? Öyle bir hale geldik ki savaşa çıksak şöyle plan yapacağız arkadaşlar. Ortada biz on tane adam, sağdan şehitler, soldan melekler, tarla, yukarıda Tanrı. Böyle bir genel kurma planı olabilir. Bana İslam medeniyeti yapıldığımız bir savaş planı gösterin böyle. Melekleri ve e, şehitleri hesaba katarak bir savaş planı. Başta geliriz ya. Ama bizim şu andaki tarih tasavurumuz ve iş yapma tasavurumuz tamamen bu mantıkla geliyor. Maddenin bitmediği, pardon, maddenin bittiği yerde mana başlar. El duası bitmeden dil duası Kuru bir gürültüdür diyor Kudema. Yahu sen peygamberden daha sevgili misin? Peygamber niye savaştı? Niye dişi kırıldı? Niye aç kaldı ya? O kadar ahmak ki insanlar kendiniz peygamberden üstün görüyor böyle düşünerek. Adılıyor musun? Ya peygamber savaşmadı mı? Bu Siyer'in tekrar felsefi bir analizini okutmamız lazım. İlem yetkilileri. Siyer dersleri. Madem örneğimiz Hazreti Peygamber hiç haberimiz yok ya. Yani. Dövülük tarihin bir parçası oldu Hazreti Peygamber. Yazık Peygamber bakın ben ismini vermeyeceğim. Hepinizdan adı bir hocam. Gençliğinde dinsiz, komünist bir adam. Büyük bir hadise yaşıyor bir e, yurt dışında bir e, olayda. Dine dönmeye karar veriyor ama yetiştiği kültür Beyaz Türk olduğu için İsa mı olsun, Muhammed mi olsun? Şeklinde bir dikotomiye dönüşüyor, bir dualiteye dönüşüyor. Kendisi anlattı bunu. ya e tabi iyi bir eğitim aldığı için o tabi Hazreti İsa'nın hayat içerisinde okuyor. Hazreti Peygamber Hazreti Peygamber'i tercih ediyor. Niçin? Çünkü öbür ortada yok. Somut değil diyor. Ama Hazreti Muhammed ise... Yediği zeytin bile belli diyor ya. Ağlıyor diyor. Ben en çok etkilendiğim şey Hazreti Ayşe'nin yaptığı kavgadan sonra çatkaya çıkıp ağlamasıdır. Dedim hocam neresi etkiledi sizi? İnsan dedi ya. Bakın arkadaşlar. insanız biz. Peygamber mesela her şeyi insanlıktan çıkar. Hocamız insanlıktan çıkartıyoruz. Şehlimizi insanlıktan çıkartıyoruz. Alemleri insanlıktan çıkartıyoruz. Öyle bir İslam alim anlatımı var ki insan şöyle korkuyorlar. Ben böyle olamam ya. Bunların hepsi doğuştan mucize. Yok lan hepsi insan... Ve iş yaparken de maddi dikkate alıyoruz. Emin olun tarihteki hiçbir başarı maddesiz yapılmadı. Ama elbette tek başına maddeyle de iş yaparsan manası olan maddeyle ortaya Cengiz işler çıkar. Yıkıcı bir güç oluşur. Bunu birlikte e, düşünmemiz lazım. Zaten nedenini düşünmekteki nasıl maddeye niçin de manaya karşılık gelir bakın bunu birleştirebiliriz. Niçin nasıl sorundan kaçıyoruz? İşte maddeyle uğraşmak istemediğimiz için. Çok zor o. Nasıl inşaat yapılır? Ya bu bunu bilmeden inşaat yapılır mı ya? Yapılır bizimkilere göre. Manevi olarak yapılıyormuş. Ben hep örnek veriyorum. Çünkü şok içinde dinlemiştim. Kanal 7, Kanal 7 olduğu zamanla bir bizim dünyadan da fazla haberi olmayan bir adam Süleymaniye Camii'ni anlatıyor. Süleymaniye Camii öyle hesapla, mesapla yapılmamış arkadaşlar. Mimas onu manevi olarak yapmış. Biz de öyle matematik hesap ne öyle şey ne olur ya. Vicdani böyle ay şey mal <gülüyor> ya. de şey demiştim. Oftu bir tane duymasın. Maneviyatta çok fazla. Bir hanlı işler yapar lan. bir <gülüyor> daireyi kapat var. Biz de nasıl yapıyorlar <gülüyor> Ya bu bari sen Mimas'tan oku matematik kitapları inceledin mi? Has mimar odasında nasıl eğitim alıyor bunlar? Hangi kitapları okuyorlar? Ne türlü bir eğitimden geçiyorlar? ne Bunları hiç inceledin mi? Ya, ya niye o niye bu adamı çıkartıyorsun? Çıkarsana elbette Türkçenizi ve sana da anlatsın. Ha elbette mana olmadan da o sremanedeki o taş o anlamı kazanmaz. Bunları birlikte e, düşünmek lazım. Emin olun madde ve mana birlikteliği akli selimi e verir arkadaşlar. Akli selimi e verir. Buna emin olun böyledir bu. Çünkü maddeden bir haber insan çok çabuk uçar. Mistizme, Hintvari bir mistizme bulaşır. Sırf maddeyle yetinen insansa çok kaba ve kırıcı olur. İkisi birlikte dikkate almak gerekiyor. Hayat mecaz ve kinaye değildir ya, arkadaşlar Biz dini öyle bir şeye dönüştürdük ki mecaz ve kinayelerden oluşu hakikat yok. Sorun bu. Dolayısıyla hiçbir eylemimiz, hiçbir sözümüzde mutabakat yoluyla delalet sağlanmıyor. İbrahim Hoca'nın alanına giren biraz mantık alanına. ve merintizamlarla iş görüyoruz. Mantık trimliyle konuşur mantık okuyan arkadaşlar için. Halbuki hayat çok somuttur. Çok somuttur arkadaşlar. Öyle sen hayal görürken kafana indiriler. Sinan Paşa, Fatih hocasını ve Veziri biliyorsunuz çok zeki bir adam. 18 yaşında profesör olmuş, hazır bir oğlum Ben anlatırım ben bunu. babasıyla sen yemek yola Biliyorsun hem alem hem ilk kadımız. Çok düşünceli ve durgun diyor kızır bey oğlum hayırdır baba. Her şeyden şüpheli. Şu tencere var mı yok ondan bile emin değilim. Alıyor hazır Bey tencereyi kafaya giydiriyor. <gülüyor> Sen şüphe <gülüyor> Arkadaşlar şüphe delikten bir şeydir ya. Ben bundan şüphe ediyorum. Kafana giydirdiler görürsün. Mecazla hayat yaşanmaz. Künayen de hayat yaşanmaz. Bunlar edebiyatta Şimdi abarttığımı düşünüyorsunuz değil mi? Ben yurt dışında Türkistanlı asil ailelerin çocuklarıyla bir şekilde karşılaştım. Buhara, emirinin torunu mesela, Mısır'da büyüktü bizden, abimizdi. Hepsi tasavvuftan nefret ederdi. Yani inat, anlatılır bir şey değil. Niye? Çünkü Tümürlülük'den sonra Orta Asya'da bir İslam devletinin kurulmaması talihinde yüzündendir. Bundan da hesaplaşmamız gerekiyor. Onun için Fatih İslam'ı fethettiğinde tarikatların ellerindeki arazileri el koydu. Niye? Çünkü vakıf arazilerinin sözleşmesi fıkıh olarak farklı olduğundan dolayı birleşik bir devlet kuramazsınız onları tek tek ele geçitip. Muhar'a kuşatılıyor. Muhar'a kuşatıyor Çarlık ordusu. Semaverlerini alıp sulara çıkıyorlar. Semave Rusça dönüşüyoruz. Herkese bir semaver. Ruslar uzaktan gözetliyorlar. Diyorlar ki Allah Allah bu semaver ama acaba herkesin emin olduğuna göre bir silahı mı dönüştürdüler bana? Ve üç gün saldırmıyorlar. <gülüyor> Halbuki bizimkilerin derdi şu. Burası evliyalar yatağı. Ulema yatağı. Hepsinin nazarı burada. Kim girebilir buraya? Hakikatten kopmuş, mecaz içinde yaşıyorlar. Ruslar üç gün sonra bir sandırıyor, şehir düşüyor da. Bu olmuş mu ola arkadaşlar? Bu bir hikaye değil. Bizimkiler hala, ulan evet Ruslar içeri çekti bizim çekiler bunları. Herhalde ımmıklarına basacaklar burada diye. Bekliyorlar. Üçüncü gün bir Rus yüzbaşısı çok sıkıcı havası var onlar havalandırma yetmiyor. Benim gibi sıcaktan nefret eden bir adam için. ısınmaya başladı kafa. Üçüncü gün bir Rus subayı şehirde gezerken atı sürçüyor, düşüyor ölüyor. Hemen yayılıyor. Efendiler harekete geçti. Abi Rus subayı Buhara'nın en önemli tekçiğine, tuvalet yapıp her Buhara'nın sabah ve akşam bir kere burada defi hacet yapması zorunda kılıyor. Hakikatten koparsan başına bu gelir. Ha, bir kültürün, bir dinin, bir medeniyetin hakikati yoksa zaten mecazının ve de bir anlamı yoktur. Olmaz çünkü. Bir kelimeniz vardır, bunun bir hakikati vardır, bir mutabakatı vardır. O size bir kinayene mecaz verir. O elden gittiyse öbürü zaten bir anlamı yok. Bizim hakikatimiz çok zayıf. Gerçeklikle temasımız sonuçluğumuz yok din dilimizde her türlü yapıp etmemizde mecaz ve çok iş görüyoruz hocalarımızla konuşuyoruz, büyüklerimizle konuşuyoruz dünyadan haberi yok basit ifade eee, deprem oldu çünkü ulan venüs'te her gün deprem oluyor günah mı var yani Allah sen hiç kelam kitaplarındaki husum kubuk bölümünü okumadın mı maddi kültürümüzü yani bir iş yaparken bu iş için gerekli olan askeri maddi zemin nedir? Ne türlü bir faaliyet olursa olsun buna çok ciddi bir şekilde dikkat etmek gerekir. Hayal iyidir ama Aliya'nın dediği gibi ancak tembel insanlar hayalleriyle yaşarlar. Çalışkan insan o hayalini tahkik etmek, gerçekleştirmek için yola çıkar. Biz sadece hayal kuruyoruz. Temel çok yaşlanmış dua etmiş. Yarabbi demiş, hiç görmedim bizi. Bu kadar ömür sürdük. Gökyüzünden bir ses. Çantayla mı gönderecektik? Adam bir piyabı bileti çeker. Yani vesile olması lazım. Cenab-ı Hakk'ın bize rahmetini gönderebilmesi. Şimdi insanlarımız o kadar dinsiz ve terbiyesiz ki dua ettim, icabet olmadı diyor. Çalıştım, karşılık olmadı verilmedi diyor. Yavru bir radyoyu dinlemek için o radyoyu frakansına getirmek lazım. Frekansında değilse o radyoyu dinleyemezsin. Sen Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin frakansında mısın? O bilginin menzilinde misin? Biz sen bir frekansa gir bir bakalım ya. Adam İstanbul efemi dinlemek istiyor ama diyelim 100.2'de 800 açıyorsa gelir mi o? Bu basit bir insan işte de böyledir. Frekans çok önemlidir frekanstan uyuşmuyor sanırım hani anlaşamıyoruz frekanstan uyuşmuyor demiyor musun sen arkadaşlarımla bile e, Cenab-ı Hak'la frekansdan uyuşuyor mu o konuda yani kısaca neyse uzatmayayım ben öbür konuya geçeceğim süreklilik önemli bir konu ee, çok değişkenli parametrik düşünmemiz lazım hayat böyledir çok değişken var ekonomik değişkenler var politik değişkenler var psikolojik değişkenler var Çevre değişkenleri var. Ondan sonra maddi değişkenler falan manevi değişkenler. Çok değişken var. Tek düze. ilerleyeni başaracağız. Yola çıkalım. Bunu diyenlere dikkat etmekte fayda var. Din dilini sadece değerler üzerinden kuran, nasılı vermeyen, ya da sadece niçin üzerinden konuşan ya da tam tersi sırf nasıl üzerinden konuşan insanlara çok dikkat etmekte fayda var. Müslümanın felaseti güçlü olacak. Feraset Tefekkür, akıl, kemale erdikten sonra ortaya çıkar. Bizim bunu anlamamız lazım. Feraset basit bir hadise değildir. Aklı tükettikten sonra ortaya çıkar. Adam hiç aklını tüketmemiş, felaset saygı olduğunu iddia ediyor. Bu mümkün değil. Bu yapıya dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi <gülüyor> üçüncü başlığımızdaki üçüncü şey süreklilik. Evet, tamam. Tamam. Amentümüzün bedelini ödedik. Efendim, ee, temsil ve teklif sahibi olduk. Nedenini düşündük. Maddi, manayı birlikte dikkate aldık da bu işi nasıl kotaracağız? Şimdi bizim Hücre ee, Hocam bu işleri daha iyi bilir. Modernleşme sürecinden biri en önemli problemimiz modernite yenilik, gelenek falan. Bu konuda kafalar çok karışık. O insanları da sosyolojik olarak e, hakaret etmemek ya da onları mazur görmek lazım. E, telaş, ondan sonra korku, bir sürü e, yan unsur var bu işleri yaparken. Ama biz bugün tarihimizle, geçmişimizle ve geleceğimizle nasıl bir iletişim kuracağız? Ben bunu süreklilik kavramıyla açıklıyorum. Yani tarih dediğimiz hadise, yaşam dediğimiz hadise ne geçmiştir, ne şimdidir, ne gelecektir. Bir sürekliliktir. Geçmiş, şimdi ve gelecek bizim olgu olarak idrak etmemiz için belirli bir referans noktasına göre geliştirdiğimiz koordinatlardır. Bundan hiçbir real değer noktası istibari. Şimdi ben şöyle bir benzetmeyle bunu anlatayım size. Hem insan, hem birey olarak, hem kültür olarak, hem medeniyet ölçildiğinde belirli bir anlam değer dizgesi içerisinde, bunu bir gemi olarak kabul edebilirsiniz. Yani şöyle bir örnek veriyorum ben derslerde. İnsan, Gözlerini kapattırıyorum arkadaşlar. Aynen onun için yüzümü kapadım. Gökyüzünden yeryüzüne indirilmiş bir varlık. Yeryüzünü büyük okyanus olarak kabul edin. Bu okyanuzda varlığımızı ödeyebilmeniz için basit de olsa bir tahta parçasına, bir kanoya, bir kayya, bir gemiye ihtiyacımız var. Basit kültürler kano olarak kabul edin. Gelişmiş kültürleri büyük sofistik gemiler olarak kabul edin ama vardır. Hiçbir medeniyet Askeri metafizikten bağımsız değildir. O yalandır öyle. Mutlak özgürlük. Yalan o. Her medeniyet, kültür bir öncekini tahrip etmek için böyle bir iddia bulunur. Kendi ilkelerini yerleştirene kadar. Hiçbir medeniyet, hiçbir, bu bilim felsefesinde de bu böyledir arkadaşlar. Hiçbir bilim teorisi kendisini teorisiyle ispatlayamaz. Tamamlanmamış özelliği diyoruz biz buna. Yani... Tüm bilgilerimizin kaynağı deneydir cümlesi deneysel değildir. Bu askeri bir metafizik kabul buyur. Anladın mı? İs İslam'da inanç öndeleri vardır. Kimse bizden onlardan tavizlerimizi beklemesin. Orada özgürlük yok o zaman Müslüman olmasınız kimse zorla diyor ki. Aktini yaptıktan, sözleşmeyi attıktan sonra o sözleşmeyi gene kabul edeceksin. İslam'ın met askeri metafiziği ihmal ederek, o tecavüz ederek Müslüman kalamazsın. Kapitalist de kanmaz, kapitalizmi temel kırınır. Şey. Bunu bir gemiye benzetebilirsiniz. Şimdi gemi yol alıyor. Nasıl bir üslup takip etmemiz lazım? Şimdi biraz önce de gemiyi mümkün kılan ilkeler var. Marco Polo Kubilay konuşuyor. Kubilay Han biliyorsun Cengiz'in torunu. Şimdi Yuan Hanedanının ilk büyük kurucusu içinde. Marco Polo da seyahat. Marco Polo şeyin e, Kemer köprüyü anlatıyor Kubilaya, ondan taşları şöyle koy, taşları böyle kırar. Kubilay diyor ki, demek ki diyor taşsız olmuyor bu iş. E, efendim taşsız olmuyor ama Kemer de tabi önemli. O zaman diyor bana sabahtan bilmiyor taş anlatıyorsun, kemir anlatsana diyor. Ama efendim taş olmadan kemiri yapamamız diyor bile bir türlü anlamıyor. Çünkü hayatında görmemiş bunu. Şimdi benim anlattığımda tam bu. Yani taş mı, kemer mi? İkisi birlikte. Kemer, oradaki i de bizim inanç umutelerimizdir, ilkelerimizdir. O olmadan taşı nasıl koyacaksın değil mi? Madde bir mananın içerisinde varlığa gelir ama o madde manayı sınırlandırır. Taşına göre köpü yaparsın. Sudan heykel olmaz. Yani form ile madde ilişkisi diyoruz biz buna. Şimdi Gemimizin, içine yaşadığımız geminin 1500 yıllık bir tarihi var. İtikadımızın 1500 yıllık bir tecrübesi var. Bunu ihmal edememiz. Modernistlerin en büyük hatası, tümümüzün tarihsel tecrübesini ihmal etmeleridir. Doğrudan doğruya Kur'an'dan alarak ilhamı açsın. Bunlar hikayedir. Bu, Kur'an üzerine rahat operasyon yapma arzusunun bir sonucudur. E sen bunu yaparken bugünkü kültürü, bugünkü birikimini oraya boca edeceksin. O ne olacak? Onu kim denetleyecek? Değil mi? Dolayısıyla bizim amentimizin 1500'lü bir tecrübesi var. Şimdi biz gemiyi terk edemeyiz. Gemiyi terk edersek başka bir kültürün yanaşması ve sınırtısı olur Başka bir gemiye bilmemiz lazım. Ne dedik? Oktavus'ta yaşayamayız ki. Gemisiz. Gemiden vazgeçmemiz mümkün. Satarız bizim şu anda Türkiye'de özellikle Osmanlı elitlerinin yaptığı gibi bu gemiyi satıp başka bir gemiye binmek mümkün. Öyle mi? Ama başka bir kültürün çanak yalayıcısı haline geliriz. Çanağı olmayan bir kültür başka kültürden çanağını yalar. Bırakın. Sığıntı olursun, yanaşma olursun. Belki senin torunun torunu o kültürün bir parçası o geminin parçası olabilir. Birinci şık geçersiz. Gemiyi terk edemeyiz. E gemiyi limana da çekemeyiz. Çünkü yoldayız, hayat bir süreç, akıyor. O zaman geçmişte kalırız. Şimdi bazı kültürlerin İslam dininin dünya siyasetindeki durumu bu. Gemiyi çektiler, oturuyorlar orada. Mutlular. Ama o kurul kuruyacak bir göl gibidir o ya. Yani. Kurursunuz gidersiniz. Yani Türkiye'de de bazı yapılar var böyle, kılıkları, kıyafetleri. Emin olun onlar destekleniyor. Niye? E çünkü onların sosyal hayata müdahale hakkı yok. O yapılarıyla. Böyle bir yazı yazmıştım. Fransızlar Kuzey Afrika'yı işgal ettiklerinde üç türlü refleks gösteriyorlar. Bilinçsiz bir şekilde kendilerine savaşanları destekliyorlar. Niye? Çünkü onları öldürmek kolay. Karşıdaki Fransız lojelerinin silahları yok ki orada. Kılıcıyla saldırıyor da e, nedir? doldurmalı tüfeğiyle saldırıyor. Bilinçsiz savaşı savaş yapmak isteğini destekliyorlar. Çünkü yok etme imkanı sağlıyor. Ulan bu gömürleri boşver biz kendi dünyamızda yaşayalım diyeni de destekliyorlar. Çünkü onlar da birer kanalizasyon teşkilatı gibi toplumdaki istisnai tipleri orada topluyor ve kontrolleri beni mümkün kılıyor. Üçüncü bir grup, ulan bu gömürler ne yapıyor? Nasıl bu hale geldi? Neyi bizi yeniler? Bunların dillerini öğrenelim diyeni öldürüyorlar. Çünkü bilinç Oturmasını, kalkmasını bilen insana hoş diyoruz. Adam diyor ki ben bunu bir tanıyım diyor. En de bunları öldürüyorlar bu tip adamları. Niye? Çünkü onun eğilimine bilinç çeşitlği gelecek, bilinç çeşitlği ettiğimi artık senin için zor. Gemi bana çekmek çok kolay bir yol, fakat çözüm değil. E, gemi olduğu gibi de muhafaza edemeyiz. Edebilir miyiz gemiyi? Karşındaki adam yapmış gemiyi hızla ilerliyor. Ya kardeşim bu mevcut gemimiz taşımıyor artık. Yükü taşımıyor yani. Yetişmiyor. Diğer gemiler hızla yandan geçip geçti. Tabii biz hemen gemiye küfrediyoruz. Gemiyi küfretmenin gerek yok. Seni 1500'ün taşıdı bu. Karşıdaki yeni gemi yapmış. Evet gemiyi hızlıca değiştiremeyiz. Hani öyle bir şey yapalım ki hemen de mümkün değil. Tarihsel olarak, olarak mümkün değil. Çünkü değiştirdiğin anda de suya düşersin zaten. Nedir bu? Ne yapacağız? Sürekli değiştirmeyi bak. Sürekli değiştirme. Süreklilik ve değiştirmenin birlikte dikkat alacağız. Hani şey vardı böyle çizgi filmlerde falan büyücü yürürken, adım atarken köprü oluşur böyle. Tık tık tık. Köprü yoktur. Boştur arası ama adım atar. Bunun gibi bir şey. Yani siz sürekli gemiyi yenlemek zorundasınız. Yol alırken olarmak, adım atarken köprü inşa etmek. Bu ancak hayatı bir süreç, bir örüntü kabul etmekle mümkün. Anlatabiliyor muyum? Şimdi neticede biz 1500 1500'lük tecrübesine saygı göstermek zorundayız. Oradaki gayrete saygı göstermek zorundayız. Bir kere... Müslümanlar çok çeşitli coğrafyalarda çok değişik kültürlerle yüzleştiler hesaplaştılar büyük inşalarda bulundular felsefi, kelami, tasavvufi fıkhi neyse siyasal, ekonomik yapılar nasıl bunu becerdiler? Bu refleksi, bu bilgiyi nasıl Hayatı bir örüntü kabul etmek aslında insan merkezi düşünmek demektir. Şimdi bakın insan merkezli düşünmek demek Hayatı bir bütün olarak idrak etmek demektir. Bunlar birbirleriyle alakalı. Bunu niye söylüyorum? Çünkü söylüyorum. İnsan merkez alırsak, insan merkezi düşünürsek, bunun Müslüman sıfatını, efendim herhangi bir sıfatını, diniyim, başka siyaseti dikkate almasak, insan merkezi düşünürsek, hayatın bu sürekliliğini idrak etmiş oluruz. Bu diğer bir açıdan da önemlidir. Bu hızlı konuşuyorum çünkü vakit doldu. Arkadaşlar. Bugün gördüğüm başka bir mesele Müslüman entelektüeller Çağdaş dünyayı biz inşa etmemize rağmen O bize buyurulduğu için Meseleleri kendi uzmanlık alanlarından Hareket ederek çözeceklerini düşünüyorlar Şu anda ciddi bir körleşme var Uzmanlık iyidir ama Yerleşik medeniyetlerde iyidir. Amerika'da uzman olmak çok önemlidir Çünkü kültür Büyük bir organizasyon kurmuş bunu ve o uzman e, o yapı içerisinde fonksiyonu icra edip bir anlam kazanır. Bizim kendimize ait olmadığı gibi öyle bir mekanizmamız henüz yok. Çünkü arkadaşlar kalkıyor fıkıh uzmanı ümmeti fıkıh kurtaracak diyor. Öbürü kalkıyor tasavruğu kurtaracak diyor. Öbürü kalkıyor bilmem ne kurtaracak. Ya da Efebül i̇bn Arabi bizi kurtaracak. Öbürü Gazali bizi kurtaracak. Ya bunlar doğru şeyler değil. Tamam mı? uzmanlık evet gereklidir ama uzmanlık üzerinden bir fikir inşası tek başına yeterli değildir. Sen fikrin üret, sen kişiyi üret, fakat bu çok değişkenli bir yapıdır. Çok değişkenli parametrik düşünme dediğim bu. Çünkü insan sadece fıkıh değildir. İnsan sadece tasvuf değildir. insan sadece estetik değildir. Yani biz inanan, düşünen, bilen, onu beğenen, yani bir sürü fonksiyonumuz var. Ee, düşünürken tüm bu fonksiyonları dikkate alan yapılar e, geliştirmemiz gerekir. Kendi hissiyatımıza göre bir dünya, hayat görüşü kuramayız. Bu doğru değil. Şimdi, özetliyorum. Son cümleyim söyleyeceğim. Atladım hepsini çünkü. Yok, beş dakika Yok İki dakikada toparlayacağım. Herkesin geldiği diyor ki, biliyorsun her ikisindeni biliyorsunuz. Şeytanın yeryüzündeki tecesim etmiş hallerinden biri. İki tür hayat görüşü vardır ya da dünya görüşü vardır diyor. Birinci tür hayat görüşü Newtoncu hayat görüşüdür. İkincisi Newtoncu olmayan hayat görüşüdür. Newtoncu hayat görüşünün ilkesi gerçekliği dış dünyada varsayar. Ve onu gözler. Ölçer, biçer, kayıt tutar, sınıflandırır. Dolayısıyla bu ölçüm işi ne kadar dakikse, bu ölçümüyle sayısal mü Ne kadar dakikse, ne kadar geliştirilmişse gerçekliği o kadar kontrol eder. İkinci hayat görüşü ise gerçekliği insan içinde varsayar ve orada derinleşir. Rafine hale gelir ama dış dünya ihmal eder. Bunun neye benziyor biliyor musunuz? Şuna benziyor. İskender, Hindistan'a vardığı zaman Hintli bilgelerle İskender çok entesandır. Her gittiği yerdeki bilgelerle sohbeti vardır. Cengiz Han'ın da öyle. Çünkü bu hep ilgi çeker bilgeler, rahipler. Çünkü e, tanımlanmamış güçlerle iletişimleri olduğunu düşündüklerinden dolayı Onlara saygı duyuyorlar, korkuyorlar bir de. Diyor ki İskender ne yapıyorsunuz? Oturmuşlar böyle meditasyon yapıyorlar. Çok ilginç bir cevap veriyorlar. Kendimizi fethediyoruz. İskender gider, siz kendinizi fethedin, ben dünyayı fethediyorum. Şimdi Newtoncu düşünce dünyayı fethetme işidir. Kesin gelin bir olma düşünmüyor. Bak Newton'un kendisine bir derdi yok. Newtoncu. Bir toncu olmaya düşünce ise kişinin kendini fethedir. İşte arkadaşlar tam bizim rolümüz buradadır. İslam bu ikisini birlikte iddia ettiği için bence çok biriciktir. Şimdi Müslümanların bir kısmı dünyayı fetihle meşhur, bir kısmı kendini fethetmekle meşhur. Ben de diyorum ki dünyayla kendin arasında bu kadar büyük bir ayrım yapma. Adınıyorum? sen de dünyanın bir parçasısın dünya da senin bir parçan sensiz dünya olmaz dünya da sensiz olmaz yani sen dünyasız olmazsın dünya da sensiz olmaz dolayısıyla fetih hareketini çift yönü yapmak zorundayız hem kendimizi tahkik uzat kendilik idraki ne derseniz deyin hem de dünyanın fetih örnek Hz. Peygamber Ashab ya, yani bu adamlar niye fetih yapıyorlar Kendilerini fethetmekle niye meşgul olmuyorlar? Ama kendilerini fethetmeden de yeryüzünde yayılmadılar ki. Çünkü kendini fethetmeyen bir insanın yapacağı şey yıkımdır. Atabiliyor muyum? Yani sadece dünyayı fethetme işte ne oldu? İskender gibi olursun, Moğollar gibi olursun, bugünküler gibi olursun. Ama sırf kendini fetihle meşgul olursan, dünyayı ihmal edersin, Hint mislizmine benzer olur. Dolayısıyla fetihçi çift yapma yapmak zorundayız. Hem kendimizle hem dünyayı birlikte ki kendimiz dünyanın bir parçasıdır. Bunu kabul etmemiz lazım. Bu kadar büyük bir ayrım bu Bu ikisini yaparsak bu anlattığım o gemi teşbihindeki sürekliliği de idrak edebiliriz. Gemi olduğu gibi korunmaz arkadaşlar. Ama o gemiden de vazgeçersek kendimizden vazgeçeriz. Sürekli gemiyi Bütününü bozmadan, o metafizik ilkelerini, müteahal, aşkın, asgari metafizini bozmadan sürekli yenilemek zorundayız. Bunun için tarihsel tecrübemizi ihmal edemeyiz. Biz İstanbul'da yaşayan insan olarak, insanlar olarak Londra'daki Müslüman, yeni Müslüman olmuş İngiliz gibi değiliz. Bizim buradaki inancımızın hakikaten büyük bir tecrübesi var. Tarihsel tecrübesi var, felsefi, ekonomik neyse onları ciddi bir şekilde dikkate almamız gerekiyor. Burada tamamlayalım. Biraz son bölümü hızlı geçtim. Farkındayım ama e, program aksat mı?